Bu aleme gelen kimse muhakkak Allah'ı bilmesi ve bulması ve hakla olması lazımdır. Allah'ı arayan ve Allah'ı bulmak isteyen kimse tek başına kendi tefekkürüyle Allah'ı bulamaz. Bulsa da kendi hayalini Allah zanneder. Eğer kullar Allah'ı tefekkürle Allah'ı bulmuş olsalar idi Allah'ın nuradı üzerine peygamberlerin gönderilmesine ihtiyaç kalmazdı. İnsanda bir Allah arama duygusu vardır ilk adında bu da bize vahşi kavimlerin henüz medeniyete girmemiş vahşi kavimlerin putlara ve totemlere tapması bunu göstermekte. Gönül koptuğu yeri arıyor. Vatanı aslî yani insanlar ilahidir yani ilah ilah merkezinden gelmiştir. Yani inna ve inna yani Allah'tan gelmişlerdir ve Allah'a gireceklerdir. için bu aleme gelen peygamber gelmezse kendi hayaliyle kendine bir put yapacak ona tabir edecektir. Ve Allah'a aramakta bütün gönül. Hatta görüyoruz ki insanlar bu hayatın çabuk geçmesi için kendilerine eğlenceler tertip ediyorlar. Kağıt oynuyorlar bilmem bilardo oyunu Soruyorsun için bunu böyle yapıyorsun diye. Vakit geçsin. Halbuki akıllı bir adam vakitin geçmesi istemez. Çünkü yine de ölüm var önünde. Yani gönül demek ki Allah'ı aramakta. Ve geldiği memlekete dönmek istemek. Bu memlekete geldi şimdi buraya garip olarak geldi. İlahi memlekete gidecek, Hep onun önüne bir önder lazım onu götürmek için oraya. Çünkü bir memlekete, uzak bir memlekete gitmek isteyen bir adam tek başına çıkarsa, o memlekete ya gitmek nasip olur ya olmaz. Ya yolu bulur ya bulamaz. E ve iyi öndere sahip olmayan kimse de yolunu sapınabilir. Ama iyi bir önder yolu bilen bir kimseye tabi olursa, yol sehir olur, kolay olur. Ha i̇şte bu yolu bize gösterenler nebilerdir, peygamberlerdir. Ve yahut da peygambere variş olan naibi peygamberlerdir. Onun şu bir adam bu şeyi anlamak istiyor, Sofiye'yi hakkı aramak istiyorsa mutlaka bir öndere ihtiyacı vardır onun. Bir talebe nasıl ki öğretmenden ders aldığı gibi onun da manevi alemde, manevi yolda bir önderi olması lazımdır, yol gösterici. Ama kendisine delil olarak, yol gösterici o kargaya tabi olursa kargolunu leşe götürür. İyi önder olmalı, iyi önder olmalı Allah'a götürecek onu. İşte bunların da birtakım şartları vardır. Bir şeyhe ittiva etmek, o şeyhin kadın olsun erkek olsun, karı koca arasındaki münasebet gibidir. Karı koca arasındaki münasebet, malum olan birleşmekle olur, malum olan yerden. Fakat şeyhe vardığı vakitte, şeyh erkek vaziyetinde, dili erkek, e, müridinin de kulağı kadındır, oradan veriştirir buradan. Ha, şimdi karı koca arasındaki münasebetle malum olan yerden sonra çocuk olur değil mi? Şehlen mürit arasında da bu muameleden, kulak muamelesinden bir çocuk olur ama bu kalp çocuğu olur. Evet. Öteki rahim çocuğu olur, bu kalp çocuğu olur. Eğer şeyhinin sözünü tutar, her sözünü dinlerse, yap dediğini yaparsa, yapma dediğini yapmazsa, şeyhin vermiş olduğu perizleri yerine getirirse, kendisine hizmette kusur etmezse, kalp çocuğu erkek olur. Kalp çocuğu erkek olduğu da çocuk, o mürit... Mürşit olur hem kendini irşad eder hem halkı irşad eder eğer şeyhin e, emirlerini malen getirdi bedenen getirmedi vazifeyi yapmadı bedenen malen yaptı malen yardım etti e, yahut bedenen yaptığı malen yapmadı o vakit çocuk kız olur kız olur kız olduğu vakit da kendini irşad eder, halkı irşad demez eğer şeyhin dediğini tutmazsa ev verdiği evradı okumazsa esmayı çekmezse yahut kendi kendine ilaveler yaparsa o vakit çocuk düşer Yine o devriş sayılır ama mesela bir sürü yani bir sürü koyun satıldığı vakitte içerisinde koçu, koyunu, uyuzu, topalı veren olduğu gibi birin toplu satıldığı gibi devriş olmak münasip belki o şekilde kurtulabilir aleminde.